Güçlü bir iradeye sahip olmak için ne yapmanız lazım? İşin çok mitolojik e, eski Yunan'a kadar öncesine kadar giden tarafı da var. Çeşitli mitolojideki efsaneler falan işte iradesine sahip olamayanlar var. Dini öğeleri var. Bunların hiçbirine girmeyeceğim çünkü girdiğim zaman ya hocam orada öyle değil diyenler oluyor. Alınanlar çıkıyor. E, Adem'le Havan'ın cennetten çıkmasını ve Hristiyanlık farklı tarif ediyor. İşte çeşitli dinlerde farklı tarifler var. Hepsinde irade sorunu var. Bizim de irade sorunumuzun başı aslında kimilerine göre nefis denilen, kimilerine göre öz, e, kendi öz benliğini irade, idare edememen, egonla idin arasındaki savaş ama temelde irade dediğimiz şey duygularının tatmin olmasını dengeleyememen. Ne demek duyguların tatmin olması? Her insan yaptığı her işten bir fayda bekler. Buna iki şekilde sahip olabilir. Önce öder sonra sahip olur ya da önce sahip olur sonra öder. Hayat bunun dışında bir sisteme sahip değil. İradenizde işte bu sahip olma ve ödeme arasındaki teraziyi kuramamaktan. Yani diyorsun ki işte mesela ben biraz yiyeyim, biraz da spor yapayım. Diyorsun ki biraz daha iyiyim biraz sonra spor yaparım. Biraz iyiyim biraz çalışayım, sonra spor yaparım. Ee, öyle öyle yavaş yavaş işte benim gibi göbekli bir insan oluyorsun. Ee, çalışmayı ve yemeği dengeleyemediğiniz için ve vakitte spora çok ayıramadığınız için iradeniz bunu, ki dönem dönem çok kilo verdiğim, 77 kiloya kadar indiğim de oldu. Ama irade dediğiniz şey aslında sizin tatmin olma, isteğinizi durdurmanızdır. Ki dünyada iradesini hiç mastürbasyon yapmayarak güçlendirmeye çalışan insan da var. Oruç tutarak güçlendirmeye çalışan insan da var. Paradan uzaklaşarak, ki minimalizm falan demiyorum buna, paradan tamamen uzaklaşarak işte çeşitli öğretim merkezlerine ne bileyim Himalayalardaki tapınaklara falan çekilen insan da var. Peki irade nasıl terbiye edilir? Şimdi iradenin terbiye edilmesinin dönemlere, yıllara göre çok farkı vardır. Yani e, Hristiyanlığın geldiği döneme bakarsanız irade terbiye etmek biraz daha farklıdır. Çünkü dünyada birçok e, ilginç sapkınlıklar vardır. İslam'ın geldiği dönemde farklı ilginçlikler vardır. Ama bugün dünyanın, e, İslam'ın geldikten 1400 yıl 100 yıl sonraki haline bakarsanız iradenizi yönetmek dini açıdan söylüyorum biraz daha zordur. Çünkü önünüze çıkacak çok fazla şey var. Ama Dini bir kenara bırakırsak, Dinle hiç konuşmazsak. Psikolojik olarak idadenizi yönetmek için bir hedef sapkınlığınızın olmaması lazım. Yani sigarayı bırakacağım. Bu bir hedeftir. Sigarayı bırakacağım ama pazartesi bırakacağım. Bu yalandır. İşte bilmem ne yapacağım. Diyelim ki şu duygudan uzaklaşacağım. Nefretten uzaklaşacağım. Ama Allah onun cezasını versin. E bu bu şekilde olmuyor ki. Ya da e, şeyleri görüyorum. Bazı e, psikolog arkadaşlarla sohbet ederken, isim vermeden tabii anlatıyor. <gülüyor> Çok özür dilerim ama Covid bir olay olduğu için anlatıyorum. Adam işte e, belli bir pozisyonda imiş ve insanlar çalışanlarına şiddet uygulamaktan rahatsız olduğu için vicdanı yapıyormuş ve gelmiş danışana şey pardon danışan olarak psikoloğa e, ve sonunda şöyle bir kararla çıkmış tamam bundan sonra ben şiddet uygulamayacağım adam bulup <gülüyor> yani araya aracı koyuyor şiddet uygulaması için tabii buna mobbing şiddet psikolojik şiddet diyoruz. Şimdi siz iradede eğer ki çelik gibi bir iradeye sahip olabilecekseniz ilk önce savaştığınız alanı daraltmanız lazım. Yani sigaraya bırakacağım bir daha az öfkeleneceğim iki bu iki hedefi öne çekin sonra işte rejimi ayrıca yapın ne bileyim çeşitli şeylerde ayrı hedefler koyun. Yani her şeyi bazı insanlar sizi terk eder yalnız kalınca dersin yeni bir ben olacağım. Süper, irade gerekiyor bunun için, 7-1 sen olmak için irade gerekiyor. Sigarayı bırakıyorum, rejime başlıyorum, bilmem ne yapacağım, öyle koşacağım, sabahları bu, İngilizce öğreneceğim. Bu kadar hedef koyarsan iraden bunu kaldıramaz. Çünkü sen insansın neticede. Bir insanın bu kadar fazla hedefe odaklanması imkansızdır. Çünkü beden değişimleri 3'ten fazla olduğu zaman toparlayamıyor. Diyor ki, ha diyor, tamam kilo verelim, ee sigarayı da bırak, şunu da yap, e, peki biz nereden mutlu olacağız? Yani sizin bir yerlerden mutlu olmanız gerekiyor. Bunu bana çok fazla soran öğrenci olduğu için bu örneği vereceğim. Hocam diyor ben mastürbasyonu tamamen bırakacağım çünkü arkadaşım işte cinselliği mastürbasyonu kesmiş, süper zekiymiş 15 aydır. Olabilir çünkü beyniniz bazı şeylere odaklanmayı kesmek zorunda ama bıraktığınız zaman da bir yoksunluk sendromu çıkıyor. Zaten iradeyi baltalayan şeyde biz yoksunluk sendromu diyoruz. Siz diyelim ki cinsel açlığınızdan vazgeçtiniz, süper. Diyelim ki sigara bağımlısınız, sigarayı da bıraktınız, bir de rejime başladınız. Psikoloji çöker çöker, <gülüyor> böyle bir şey yok. Bir yerden o vücudun mutlu olması lazım. Yani tamam bari rejim yapmayın en azından. Çünkü iradenizi kendiniz baltalıyorsunuz. En sık gördüğüm şey ise hocam olmuyor, Bırakmam, hepsini vazgeçtim, ben ben değildim. E tamam da bir tanesine odaklansaydın ve adım adım yapsaydın iraden dayanabilecekti. İradeni baltalayan sensin. Bir no'lu iradenin tavsiyesinin kralı. Hayır diyeceksin, kanalda bunun için video vardı zaten. Hayır demediğiniz sürece, iradeniz sizi e, bir süre sonra diyor ki ya yeter her şeye evet diyorsun, ben niye kendimi baskılıyorum? Çünkü irade dediğiniz şey aslında sizin içinizdeki iç sen. Ego it, süper ego üzerine video var kanalda, o kadarına girmeyeceğim, Freud'a da gitmeyeceğim ama senin içinden bir tane sen varsın, bu dışarıda taşınan bedenin içerisinde hapsolmuş. Senin garip kararlarının sonucunu o çekiyor psikolojik olarak yıpranım. Sen işte birisi geliyor diyor ki, rejime başladın baba ama hadi hadi gel be, gel be abicim, gel be ablacım, gel bir kebapçıya gidelim. Haa, ha, gidelim. İşte o gidelim mi kararı veren şey binlerce yıl önceki ilkel insan. O ilkel insanı, <gülüyor> onu beslemen lazım ya da durdurman lazım. İrade orada sana diyor ki, ya gitmeyelim daha yeni karar ver. Hadi bir kereden bir şey olmaz. Ya bir kereden bir şey olmaz Bir dal daha sigara iç, bir kere daha bilmem ne yap. E, oruç tutuyorsun, hadi bir bardak su iç, bu, bu mantıkla iradeni mahvedersin. Kötü tarafı şu, sen o bir kereden bir şey olmazı yaptığın anda iradenin yani içindeki durdurmaya çalışan ikinci güçlü senin sana saygısı kalmıyor. Yani ben ne uğraşacağım diyor. Bu sürekli gidiyor, yiyor, içiyor, bir şeyler yapıyor, eli kolu rahat durmuyor bunun. Bana ne diyor? Ben mi uğraşacağım? İşte orada kendine öz saygını ve inancını kaybediyorsun. Hayır diyeceksin. İnsanlar sana gelip de ya gel keval. Hayır. Bir sigara Hayır ya. Yani bunun için illaki birinin sana yaşam koşulu bilmem ne yapması gerekmiyor ki. Bana çok geliyor. Hocam sizin eşliğinizde sigarayı bırakmak istiyorum. Ben psikolog değilim diyorum ya ama psikolog onda ihtiyacın yok sigara bırakmak için. Bunu sen yapmalısın. İki tane kardeş var. İradenin güçlenmesi için hayırdan sonra. Kan şekerinizin dengeli olması, negatif ve pozitif dengeli olması, sağlıklı beslenmeniz. İkincisi ise yeterince uyku. Yeterince uyku. Çünkü insan az uyuduğu zaman ve açken e, çok saçma kararlar verebiliyor. Bunun bir diğer versiyonu da maalesef, çok belki yanlış bir örnek olacak ama her tür açlıktan bahsettiğimde cinsel açlıkta da saçma karar verebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum eğer ki siz çok açken işte çok klasik bir örnektir markete gittiğinizde her şeyi almaya çalışırsınız ya halbuki tok karnına gitseniz daha mantıklı abur cubur falan almayacaksınız belki. İşte çok e, maddi durumunuz çok çok kötüyse parayı her türlü hazırsanız böbreğinizi bile satarsınız İşte aşırı cinsel açlıkta da e, Yani artık bunu böyle kollarımızda bir sakince olduğunu düşünmüyorum. Çok saçma kararlar verebiliyorsunuz. Ya oğlum, bu bu çocuk çok yakışıklı. <gülüyor> bu olsun lanet olsun gel ee, olmaz ki böyle. Ya da bu, bu bu kız çok güzel. İşte bunların sebebi bilincin cinsel açlıkla duygusal açlıkla artık çorba etmesi ve sen her türlü karara okaysın o saatten sonra çok uzun bir süre yemek yemeyen aç kalan birisinin ya pırasa mı kebap mı arasında ayrım yapmayıp ne bulsa yiyeceği gibi. E siz de iradenizi mahvediyorsunuz, irade süzgece dönüyor. Çünkü irade küçük küçük molalar ister. Nasıl ki ders çalışırken pomodoro tekniği de size diyoruz ki 25 çalış 5 dakika dur. İşte diyelim ki diyet yapıyorsun ama o diyetin haftada bir gün, buna birçok diyetisyen evet diyor, birçok diyetisyen hayır diyor, umurumda değil. Ben bir psikolojinizle ilgilenirim. Haftada bir gün birazcık salacaksın ki psikoloji yeter be demesin. Ya da çökmesin sistem. Anıtabiliyor muyum? İradenizi güçlendirmek Ama bunda şunu yapamayız. Ee, nasıl ki antibiyotik alırken ara vermemeniz gerekiyorsa zararlı alışkanlıklardan kurtuluyorsan sigara gibi ama arada da bir dal içeyim olmaz. Öyle değil. Orada zinciri kırmayacaksın. Öbür tarafta da zinciri kırmıyoruz ama zinciri bazı dilimlerini biraz geniş tutabilirsiniz. Ve küçük adımlar. Doğru zaman seçerek küçük adımlar. Bakın... Ee... Diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz. Kilo vermek için siz kalkıp da günde diyelim ki yarım saat koşmanız gerekiyorsa siz ha günde yarım saat haftada eder ooo üç buçuk saat ben üç buçuk saati bir günde koşayım sonra hiç koşmayayım. O, olmaz böyle bir şey. Sizin günlük belli dozlarla o tekrarı yapmanız gerekiyor ya da e, antibiyotik alacaksanız bir kutu antibiyotiği ilk günden bitirip sonra hiç almasam olur diyemeyeceğiniz gibi mantıklı kabul edin. Diyemeyeceğiniz gibi e, insanlardan eğer uzak duracaksanız ya da so, to, so, daha sosyal bir insan olacaksanız topluma karışmayı da belli düzenle yapmanız lazım. Bazı insanlardan uzaklaşmayı da belli bir düzenle yapmanız lazım. İşte çelik gibi irade burada sıkıntı yaşıyor. Bazı insanları çok seviyorsunuz. Bu sevgilinizle olabilir, arkadaşınızla olabilir. Hiçbir farkı yok. Ve ondan uzaklaşamıyorsun. Seni sömürüyor, sömürüyor, ruhunu emiyor. Uzaklaşamıyorsun. Arkadaş çelik gibi iraden orada işe yaramıyor. Ne yapacaksın biliyor musun? İlk önce onu her gün gördüğün 1 saati 20 dakikaya indireceksin. Şak diye. Ya yarım saat ya 20 dakika. Yarıya ya da üçte bire. Sonra 10 dakika sonra 5 dakika bunu hep ayda bir yapacaksın. Ya da haftada bir belli bir döngüyle yani. Ee, bana en çok sorulan şey sizin kadar az uyuyabilir miyiz? Uyuma arkadaş benim kadar az ama 8 saat uyuyorsan da bunu artık 7 saate indir. 18 yaş altı zaten 7 saatten az uyumasın. Ama ben insanların 6.5 saat uyumasını yeterli buluyorum. Bunu nasıl yapacaksın? 8 uyuyorsan birden 6.5'a çekersen olmaz. 8'i 7.5'a çek. Bir ay sonra 7'ye çek. Bir ay sonra 6.5'a çek. Bunu da kendi içinde şöyle yap. Mesela 8'den 7.5'a ineceksin ya, 8 saat uyuyorsan işte 7.40'da alarm kur, vücut bir alarmı duysun, 7.45'i ertele, 7.50'i ertele, yani o 7.5 ile 8'in arasını ilk önce hiç edeceğiz. Rezil, zehir zıkkım edeceğiz sen, zırt pırt uyanacaksın. Ertesi ay 7 ile 7.5'un arasında zehir zıkkım edeceğiz. İrade yavaş yavaş terbiye olur, birden yüklenirsen kırılır. Ben iradeyi tahta bir cetvele benzetiyorum. O tahta biliyorsunuz çok güzel şekiller alabilir, tekneler yumuşacık, böyle kıvrımlı hatlara sahip. Ama tahtayı zamanla bükersen olur. Bir anda bükersen kırılır. E sen de iradeni boş boşuna kırma. Ve iradede bir başka konu, kendinize hatırlatacak kişiler bulun ama suç atacak kişiler bulmayın. Çünkü iradede sık yapılan bir şey, ben İngilizce öğreneceğim evet kursa gidiyorum, kurs bana öğretemedi. Ama canım kardeşim güzel insan, o öyle olmuyor ki sürekli suçu birine atarak olmaz ki, diyetisyene başladım kilo veremedim. Kilo vermeden önce de şu dertle, diyetisyen verdirecek bana, ben değil. Hayır sen vereceksin, hayır sen çalışacaksın, o dersi dershane senin totonu kurtarmayacak. Bu işi yapacaksan başkasına suç atarak olmuyor. İradeli baltalayan bir diğer şey bu, başkasına topa atmak. Ama yol arkadaşı bulabilirsen iyi. Yani mesela sigara bırakmak için gruplara katılıyorsan harika bir şey bu. Türkiye'de çok fazla böyle grup görmüyorsunuz. Filmlerde görüyoruz işte seni seviyoruz halo grupları. Ama Türkiye'de maalesef bu sistem çok fazla yok. Kanalda erteleme hastalığı üzerine ve pomodoro üzerine bir video var. Onu mutlaka izleyin. Çok beğendiğim bir videodur. Ertelemekten kurtulmanız lazım. Ertelemekten kurtulmanın baba yoluysa doğal olarak sizin e, belli bir uygulama, takvim bir şey üzerinde bir plan yapmanız. Ben bunu duvar takvimiyle bayılıyorum. Ama iradenizi güçlendirmek için size üç tane tavsiyem var. Bir, hiç başkasına suç atmayın. İki, aynı anda birden fazla şeye yüklenmeyin. Üç, beklemeyin. Beklemeyin, başka bir gün olmayacak. Bugün olacak. Umarım ki iradenizi güçlendirmek için bu dediklerime dikkat edersiniz. Görüşmek üzere.